Dudak uçuklatacak işlerde uzmanlaşmış konuklar, macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıra dışı sohbetler edecekler. Blues'dan hard rock'a uzanan özgür müzikler de kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barışlı, dağcılık, sea kayak, bez jump, triathlon, kaykay, downhill, mountain bike, off! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo coğrafika dinle, şehirde kalma. Dikkat! Annemizi beraber dinleyeceğiz. Doğrufikadan selamlar saygı değer dinleyen Türkiye radyolarının biricik ...doğa ve macera kültürü programı Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 Rock FM'de yelkenleri rüzgarla doldurdu ve yola çıktı. Bugün 25 Nisan 2015 saatlerimiz 1400'ü gösterdiğinde biliyorsunuz Rock FM'de radyo coğrafika saati vardır efendim. Bugün iskele tarafında her zamanki gibi haber editörümüz Bilge Ege buyurun efendim merhabanızı alalım. Merhabalar. Ve tam provada da e, çok uzun süredir peşinde koştuğumuz size buralara getireceğimize dair sözler verdiğimiz... Zor Bey Akduy'un memleketin yüzyıda genç tırmanışçılarından Zor Bey Bey. Hoş geldiniz hocam. Buyurun merhabanızı alalım. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldiniz. Harikasınız. Ee, bugün bol bol kaya tırmanışı, tırmanış, macera konuşuyor olacağız ve tabii ki macera ve e, çevre haberlerimiz de e, damla damla hoparlörlerinizden size damlıyor olacak efendim. E, bugün sevgili dostum Cem Sarıoğlu e, bir konsere gidiyorum diyerek gene her zamanki bahane <gülüyor> Bilmiyorum. artık sürekli konsere gidiyor bu adam yoksa bizi mi işletiyor burada açıldı açıldı konser, ee, sezonu, açıldı konser artık. sezonu açıldı konser sezonu açıldı Aydilge ile beraber tüm Türkiye'yi kasıp kavuracaklar kendilerini takip edebilirsiniz saygıda yer dinleyen ben de e, Cem Sarıoğlu'nun yokluğunda e, naçizane kulunuz Kaan Aybudak olarak onun borçluğunu e, doldurmaya çalışacağım e, eğer başarabilirsem bir bakalım efendim biz e, konuğumuzla e, biraz hasret e, giderirken ve bir yayın toplantısı yaparken e, siz de it's alright, it's okay diyin. Buradan yakın saygı değerleyen burası radyo geografika. Birazdan sizinle beraberiz. Doll, baby, and she says life's a waste. It doesn't have to be that way His name Crucified by their words Nailed by shame She stares into the sun Self-inflicted pain She sees that they're blind Why does she take all the blame? The rhyme has changed Composure Reklam Aç kapa aç aç kapa aç aç kapa aç kapa aç kapa aç aç kapa kapa aç kapa aç aç kapa kapa aç Yurt dışında sizi 4G hızında internetle buluşturuyor. Yurt içinde ve yurt dışında size en hızlı internet teknolojilerini sunuyor. Milyonlarca Türkcellli, Türkiye'de de hızlı, dünyada da hızlı. Beyonların Festivali Koçfest 21 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında 46 branş 22.000 sporcu ödüllü yarışmalar sürpriz hediyeler ve Athena'yla üniversiteye geliyor. Sporun heyecanı, eğlencenin en güzeli için. Koçfest. Move da herkes şampiyon. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi Tıraş Kononyası İyi geceler kızım Anne şefkati gibi şefkat i̇yi Sadece Darüşşafaka'da Annesi veya babası Hayatta olmayan çocuğunuzun iyi bir eğitim almasını istiyorsanız Ortaokul 1. sınıfta Onu Darüşşafaka'ya gönderin Üniversiteye kadar Tam burslu okusun Sınav 31 Mayıs'ta Reklamlar Bitti Evet efendim söz verdiğimiz gibi radyo coğrafika olarak mikrofonlardayız sizin hoparlörlerinizdeyiz güzel bir cumartesi ee, ışıl ışıl güneşli yaz adım adım geliyor diye düşünerek şöyle size hareketli bir şeyler gönderilmedik biraz evet tribünlere oynamış gibi olduk ama e, artık programın devamında babalara saygı kuşağında kendimizi affettiririz saygıdeğer yani e, karşımızda uzun süredir peşinde olduğumuzu söylediğimiz ve e, kulaklarını da yayınlarımızda çınlattığımız e, memleketin güzide firmanıcılarından e, Zor Bey var gerçekten canlı canlı karşımıza duruyor Zor Bey hoş geldin tekrar ya hoş bulduk. çok heyecanlıyım ya sen öyle çok güzel konuşuyorsun ben burada eriyorum kol Allah kol, kol Allah, o, ya <gülüyor> abi yok e, ben arada böyle siz konuşun şu işte genç arkadaşlar mikrofonu kapsın falan diye bekliyorum ama ya hızlı e, fazla mı konuşuyorum ben nedir Hocam, ben de sen... laf bölümüm diyorum canım saygıdan abi, <gülüyor> ay ay zaten, zaten gerçekten saygıdan. saygıdan büyüklere saygıdan ölüyorsunuz zaten Allah. evet be. <gülüyor> <Gülüyor> <Hatıramadım kendini. gülüyor> Peki patron ne yapıyoruz bugün şöyle yavaştan? Ha, hem konuk e, aslında adama baktığın zaman böyle... Foto model gibi sanki reklamlardan i̇şte, fırlamış gelmiş Sportman, Sportman atletik bir adam ama utangaç bir taraftan da yani Ya ha? konuşmayı Şu, ısıtalım. şu, evet, şu evet. konuyu bir ısıtalım Yavaş yavaş konuşturmaya başlayalım onu gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Bak şuradan başlayalım mı hocam Daha Filmleri Festivali'ndeydim ben dün açılışı vardı ee, Sağolsunlar arkadaşlar sanki biz çok bir şey yapmışız gibi e, basın sponsorlarından biri olduğumuz için Bize çok şirin böyle ucunda karabina Dağcı karabinasında sallanan bir plaket Yapmışlar e, saygıdeğer dinleyenimize de Göndeririz ve evet. sevin... Selfimizde evet, paylaşırız, paylaşırız Çünkü çok sevinçlendik Zira biz bir şey yaptığımızı Düşünmüyoruz biz işimizi yapıyoruz Burada sadece haber yapıyoruz hatta e, Ben çok e, şuna hayıflandım Bir tanecik nazar boncuğu Alsaydık da dedim radyo geografik olarak Gidip Adamların şöyle yakasının köşesine memleketin bir tane daha filmleri festivali var. Ona da bir nazar boncuğu assaydık E O zaman sözümüz olsun ya. 30 Nisan'a kadar asarız. Evet bir tane nazar boncuğu daha filmleri Nisan festivali 24 Nisan ile 30 Nisan arasında. 30 Nisan arasında. Bana da, bana da. Evet evet onu... Evet ya hiç düşünmüyoruz. Bak, bak, e, patron konuğu yavaş <gülüyor> yavaş çekmeye başladık evet, farkında çok, mısınız? Evet çok süpersiniz efendim. E, hadi o zaman madem öyle ne alakası var bu adamın daha filmleri festivaliyle oradan başlayalım. Hemen başlayalım. Red Moon and Star diye bir film var evet. bahsetmek ister misiniz hocam birazcık Rota'nın ismi Aladağlar Nide Aladağlar'da işte Kızılınbaşı duvarında bir Rota'nın ismi İtalyanların 2010 yılında açtığı şu ana kadar bir Fransız çiftin tekrarladı ve bizim de geçtiğimiz yıl ilk Türk çıkışını yaptığımız Türkiye'nin en zor 3 duvarından bir tanesi ellerinize sağlık i̇şte 34 saatte çıktık duvarda gecelememiz gerekti çok küçük bir yerde 3 kişi tırmandık e, rotayı genellikle ben tırmandım Evren Kirazlı fotoğraf çekti Muammer Yalçın abim emniyet aldı Ama olarak bir ekip işi Peki evet. hocam lafınızı balla keserek Saygıdeğer dinleyenlerin arasında Böyle heyecanla bizi dinleyenler var Çünkü Türkiye'nin en zor duvarı dediniz Şimdi ama arada biraz böyle Asterixler dipnotlar falan düşelim mi Kısa kısa mesela Duvar ee, evet. Dağcılığa <gülüyor> yabancı biri için Duvar ne demek abi Duvar, duvar tırmanıyorum diyorsun şimdi ya ne yaptınız da duvarlara mı tırmanıyor evet, bunlar demesin millet. Ya duvar aslında dağcılıkla kaya tırmanışı birbirine ayıran temel kafa şeyidir. Dağcılık dağlara yürüyerek çıkılan bölümlerinden çıkılıp orada yani ka yapılan kamplar ya da dağların zirvesine. Yükseklerde yapılan yürüyüşler evet, belki. Kaya tırmanışı da bir şey ya yani bir kaya yüzeyine tırmanmaktır. Duvar tırmanışı bir dağ kaya yüzeyinden tırmanmaktır ve hani Hı -hı. genellikle duvar demek için 2 3 ip boyunun üstünde olması gerekir. Mesela bizim rotamız 400 metreydi. Hı -hı, saygıdeğer i̇şte. dinleyen yani ip boyu derken bir dağcının kullandığı 50 ya da 60 metrelik tek ipi dağcılar işte çarpı ip boyu derler. Hop radyojeografik parantezi kapatır. <gülüyor> i̇şte e, duvar Hı -hı, böyle bir şey Bildiğin duvara çıkmak yani hocam evet, daha yüzeyinin bir <gülüyor> evet. kayalık etabı Yani bizim Dağlık bulunduğumuz tarafından. yarım kürede Kuzey yüzlerinin daha düz olduğunu Varsayarsak Aynen. saygıda değer dinleyen Genellikle kuzey taraflarını Duvar çıkışı olarak kullanan dağcılar e, Güney ve doğu taraflarını nispeten Biraz daha özellikle güney taraflarını Yürüyerek çıkmak için kullanıyorlar Peki hocam 34 saatte çıktık Hı -hı. Dediniz bir de dediniz ki Duvarda geceliydik. Bak bu evet, enteresan. Şimdi dağcılıkta anlayabiliyorum. Çadır atmak, hmm. kamp yapmak vesaire Kayada yatmak nasıl bir şey oluyor? Yani 90 derecelik bir yüzeyde o geceyi geçirmekten bahsediyorsunuz değil mi? Yanlış anlayabiliyor. Evet. Yani hmm. hemen hemen. Yani küçücük bir set şey biliyorsunuz. Yani tırmanış tahmin ettiğimiz hızda ilerlemedi. Tabii ki hmm. bir gün içinde bitirmek istersin. Akşam çadırına dönmek istersin. Ama belli bir şeyden sonra yorgunlukla etrafta set aramaya başlıyorsun. Set dediğimiz şey de bir masa düşünün. Masaya biz daha yüzeyinde görürsek ona settiriz. Yani üzerinde rahatlıkla ayakta durabildiğiniz bir yerdir. O da nasıl bir nimettir değil mi? Evet, Duvarın tabii, tabii ortasında birden bire ayakta durabiliyorsunuz insan gibi. Aynen. <gülüyor> Aynen. Çünkü 400 metre dimdik bir duvarda işte hiçbir zaman ayakta duramıyorsunuz neredeyse. Çok sıkıcı bir şey gerçekten. Yani üstünüze giydiğiniz emniyet malzemesi de çok acıtıyor bir yerden sonra işte ee, bir yaklaşık 20 saat sonunda ee, yer aramaya başladık artık baktık bitiremeyeceğiz duvarı bir yer arayalım dedik ve küçücük bir set buldum biraz aldık, eşeldik ya çapa yok bu arada <gülüyor> Elle eşeleyip kendimize yer yaptık ve ee, işte 30 santim genişliğinde bir buçuk metre boyunda bir set yaratıp 3 kişi bu sette ayaklarımızı aşağı sarkı sarkı ya da ...farklı kaşık pozisyonlarına girerek... ...bu şekilde... <gülüyor> ...gecemizi geçirdik yani. Yapacak bir şey yok. Gör, Görev şey. abi ...bu tabii, şekilde tabii. diyebiliriz. Ama çok ya. samimi insanlarız zaten. Hı -hı. Yıllarımızı beraber geçirdiğimiz için... ...çok laf olmuyor. Hı -hı. Ee, <gülüyor> peki bunun bir de filmini çektiniz. Bu genelde evet. çok zor karşılaştığımız bir şey. Yani... E, ...çok iyi tırmanan dağcılarımız var. Ama bir şekilde tırmanış ve fotoğraf... ...tırmanış ve film... ...bu memlekette bir türlü yan yana... ...gelemiyor demeyeceğim ama hani... Geldiğinde zorlan zorlanılıyor. Dünya mi? standartlarında Surtum. işler bir şekilde çıkmıyor ortaya çünkü tırmanış hep ön planda oluyor baba tırmanış tırmanışlarda. Tabi. Yani. Ee, hmm. Ya nasıl oldu o filmden film e, görebiliyor muyuz e, bundan bir bahsedebilir misin bu daha filmleri festivalde senin bir söyleşin var. Evet. E, 26 ne zaman göreceğiz insanda, değil Yarın. mi? 26 Nisan yarın, yarın saat 17'de. Evet aynen. Ve Beyoğlu Atlas, Beyoğlu Atlas Sineması'nda, Sinemasında e, Zor Bey'i canlı canlı görebilirsiniz. Adamı bir kenara çekip sorularınızı sorabilirsiniz ya da doğrudan herkesin ortasına da sorabilirsiniz. Tabii, tabii. Ne, ne yapacaksınız abi o söyleşide? E, filmden mi bahsedeceksiniz? Evet ya filmin e, bir küçük videosu oynayacak. Kısa film Hı -hı. oynayacak e, ve onun dışında söyleşi, sunum, beşik fotoğraflar yayınlamadığımız bugüne kadar. Hı -hı. Böyle fotoğraflar yayınlayıp işte İlgi olursa sorulara seve seve cevap vereceğim. Yani <gülüyor> hayalindeki e, bu. E, o zaman biz seni kaçırdık. Daha Filmleri Festivali'ne bir çalım atmış olduk ama e, şey e, zorbeyi evet. yarın e, canlı canlı da görmek için e, Daha Filmleri Festivali Atlas Sineması'na gidebilirsiniz saygıdeğer dinleyen. Peki bu söyleşi devamında filmin anladığım kadarıyla bir tanıtım olarak kısa bir versiyonunu göreceğiz. Evet. Doğru Aynen. mu? Hı -hı. Evet. 13 dakikalık bir Toparladığımız kısa bir videosunu göstereceğiz. Orijinali ne kadarlıktı? Orijinali unuttum çünkü... Uzun mu? Evet ben de bir kere izledim şu ana aha, kadar. Yani aha. yapan abimiz başka Gökhan Elmas'tı diye bir e, yapımcı abimiz. Hı hı. E, daha uzun yani. Peki onu nerelerde izleyebiliyor olacağız devamı? En yakın zamanda e, işte 1-3 Mayıs'ta Kaynaklar Şenliği var. E, e, e, orada bir gösterimini yapacağız. Ha, ondan onu, da bir bahsederiz programın devamında. İşte onu... Beraber organize ettiğimiz için arkadaşlarla İzmir arkadaşlarla ee, orada bir gösterim olacak daha uzun daha rahat <gülüyor> rahat, rahat rahat izleyebileceğiniz çimenlere yayılıp ee, en yakın zamanda orası var. Tamam pekala ee, hem saygıdeğer dinleyen bir nefes alsın hem de radyo geografika konuğunu kırmayan programdır saygıdeğer <gülüyor> dinleyen ee, Zorbey Akduyu'nun bir isteği vardı bizden çok basit bir istekmiş The Chain. Bu kadar ufak şeylerle mutlu olabiliyor olmak güzel. Fleetwood Mac bir şeyin geliyor. Ne zamandır çalmıyorduk. Afiyetle dinleyiniz. Radyo, saygı Saygıdeğer dinleyen, e, konuğunu asla üzmeyen e, radyo programındasınız. Türkiye'nin biricik doğa ve macera kültürü programı. Konuğumuz Zorbey Akduy'un e, Floydwood Merk istemişti. Biz de kendisine ikram ettik. Evet efendim, e, Türkiye'nin e, bugüne kadar tırmanılmış en zor kaya duvarı olduğu söylenen... ...400 metrelik bir e, tırmanışın hikayesinden Daha Filmleri Festivali'ndeki filme geçmiştik. E, ama ufak tefek birkaç sorularda aklımızda kalmıştı bu duvarla ilgili ee, abi Türkiye'nin en zor duvarı derken e, neye göre ayırıyorsunuz yani bu tırmanış işinde bu zorluk meselesini nasıl sınıflandırıyorsunuz kaya tırmanışında zorluk dereceleri var 4'ten başlayıp 12'ye kadar gidiyor Tabii bu Fransa'da ya da Amerika'da farklı şeyleri var telaffuzları var ama hı hı. Türkiye için 4'ten başlayıp 12'ye doğru gidiyor Dört şöyle işte bir iki rahatlıkla yürüyebileceğiniz yani dağ yüzeyinde yürüyebileceğiniz Hı -hı. Kullanmaması eldenizi kullanmaması gereken denge gerektiren yerler. Üç hafif hafif ellerinizi kullanmaya başladığınız kayaları tutarak tırmanmaya başladığınız yerler. Dört artık emniyete girmeye başlayacağınız e, kayanın daha dikleştiği yer olarak gidiyor ve böyle işte 5, 6, 8 bu araları da var tabi 8 artı 9 eksi 9 bu dokuz emniyet artı. meselesinden de bahsedelim mi peki herkes bilmiyor çünkü herkes sanıyor ki e, emniyet tırmanılıyor keçi gibi tırmanıyorsunuz <gülüyor> sanıyorlar mesela yok, hani yok. bazı yerler tabi öyle de çok hayal Hı -hı. ettikleri gibi değil genellikle e, farklı yöntemler var bolt dediğimiz bir yöntem var kaya Hı -hı. yüzeyi çok sağlamsa ve malzeme Başka kullanabileceğiniz bir şey yoksa Aynı eve dübel çaktığınızı düşünün Dübelin kaya tırmanışı için uyarlanmış versiyonunu Biz matkapla tırmanırken Kayaya çakıp Onu oraya kalıcı bir şekilde bırakıp 50 yıl falan kalabiliyor en az Oraya bırakıp bu şekilde devam ediyoruz. Bunlar bizden sonra gelecek insanlar için ya da bizden önce yapanların da bizim takip ettiğimiz yolu gösteriyor. Tırmanılabilecek yeri gösteriyor. Bir rota oluyor. Ve onların da emniyet alabilmesini sağlar. Evet sağ emniyet bunlardan alıyoruz. Bir diğer yöntem de geleneksel tırmanış dediğimiz. Çıkarken kendi malzemeni yerleştirdiğin işte takoz dediğimiz, frent dediğimiz, hexa dediğimiz... ...malzemeler var. Bunlar sonra takılıp... Sonra Evet aynen uh -huh. takılıp çıkartılabilen. Ama bunlar için doğal çatlaklar olması lazım... ...ki bu malzemeyi oraya sıkıştırın... ...sonra arkadan gelen hmm. onu çıkarsın. Ve bu şekilde emniyetinizi alarak ilerleyin. Peki bu rotaya nasıl karar verdiniz? Yani daha önceden İtalyanlar tarafından yapılmış bir rotaydı değil mi? Evet. Ee, yani bu nasıl karar veriyor Zor Bey? Ee, gidip de böyle bir hani, Türkiye'de bu çıkılmamış en zoru biz yapalım gibi bir karar mı var? Nasıl da o, o aşama nasıl çalışıyor? Böyle çok e egosantrik bir karar yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> aslında bu... Yurt, açıkçası benim yurt dışı için bir planımız vardı ama biliyorsunuz Türkiye'nin durumunda yurt dışına çıkmak çok şey değil. Ben de çok çalışan bir insan değilim. E, sigorta migorta zor işler bize <gülüyor> almak. E, o plan iptal olunca ikinci yedek plan olarak bunu düşünmüştük. Bu da bir, e, bir bütünün parçası aslında. Üç, Türkiye'de 3 tane çok zordu duvar var. Hepsi Ala dağlarda Biri işte Doğu Duvarı, Üç Muz Onu geçen sene tırmanmıştık Evren Kirazı ile beraber. Bu ikincisi e, şey, Red Moon Star. Bir diğer üçüncü de Vay Vay'da. Yine Aladağlar'da Vay Vay tarafında bir duvar. Ben bu üçlemeyi bir hayat planı olarak kendime koymuştum. Yani bir üçüncü e, bölümü daha var evet, bu e, filmi, e, değil üçüncü, mi? Bu sene işte <gülüyor> şeyden kurtulabilirsem sakatlıktan bitireceğim inşallah o duvarda. İşte bu onun e, bir parçasıydı. Burada Red Star. Ama tabii seçimlerde şey çok önemli. Ben yani kendimi çok zorlamak istiyorum. Yani yapmak ya da yapamamak kolay değil. Sadece Kendimi çok zorlayıp bir bilinmezliğe atıp o işten sıyrılmaya çalışıyorum. Bu da benim çok zor duvarları seçmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi. Hani <gülüyor> i̇sminin hikayesi nedir? Kesin Red tansiydi. Moon and Star. Nasıl çevirelim bunu? Aslında direkt olduğu gibi hani e, şöyle Kırmızı. İtalyan... Evet. Ay, kızı, kızıl Ay ve Yıldız mı? Kırmızı. Ay, Kırmızı, ve, yıldız. ay ve Yıldız. İtalyanlar... E, ...artık çok Türkiye'ye gelmekten... ...biraz Türkleşmişler... Yani sağ zaten bir de... ya Zaten <gülüyor> <gülüyor> o, o, Sanki bana da öyle gibi geliyor... ...yani o taraflara bir, bir gittiğinde... ...ya bu, resmen bunlar... E, ...Türkçe bilmeyen Türkler... ...ya da ben hani sanki... Tersine çevirirsem ben İtalyanca bilmeyen <gülüyor> e, İtalyan mıyım acaba diye düşünüyorum yani. <gülüyor> evet, lafını <gülüyor> i̇şte yani, böldük. Yur, şey, e, Türkiye'ye ithafen aslında Türk bayrağına ithafen bunu koymuşlar. Rotayı onlar da gece bitirmiş. E, bizim gibi çok uzun süre geçirmişler Hı. ve bitirirken işte ay yıldız. Ha. O şekilde hani hem Türk bayrağına ithafen hem de gece bitirdikleri için Böyle bir isim koymuşlar. Çok tatlılarmış evet, ya. Evet, Çok teşekkür ederiz kendilerine. E peki diğer rotaların da isimleri enteresan. Üç Muz. Üç Muz. Vay vay. Da Hadi üç, vay vay tamam İtalyan. zor muhtemelen. O, vay vay falan demişler var. Vay vaydakinin başka bir ismi var da İtalyanca şey söyleyemiyor. <gülüyor> o, o, orası en uzak yeri. Ee, şeyim, vay o, o, o, nereler e, vay, şey, vay nereler Analar Şekil. Vay vay nereler Şekil. Belki ondan Adana olabilir diye <gülüyor> düşünün. Ondan... Orada Adana'ya yaklaştıkça insanlar vay vay demeye başlamış olabilir. E peki Üç Muz. Üçümüz onu da yine üç İtalyan beraber açtıkları için herhalde kendilerine ithafen ölçümüz. Allah Allah evet. eğlenmişler o zaman peki madem. Ya şimdi eğer Cem olur burada olsaydı <gülüyor> siz vay vay vay dedikten sonra kesin bu parçayı çalardı diye düşünüyorum ben. Diyeceksiniz niye o sever böyle şeyleri vay vay mı dediniz peki ben de size bay bay diyorum bye, o zaman baby. kesin bunu derdi. <gülüyor> Saygıdeğer dünyayan bay bay baby geliyor başladı hatta gelmeye. Buyurun dinleyin afiyetle biz burada muhabbete devam edeceğiz birazdan. Saygıdeğer dinleyen Radyo Geografika'dasınız Biz burada Zorbey Aktüin Tırmanış muhabbetine devam ediyoruz Bir yayın toplantısı yapıyoruz Ayaküstü E dedik ki bir parça daha çalalım biliyorsunuz Konuğumuzu kırmıyoruz Zorbey Hızlı bir giriş oldu ne dersin buna Olur. Saygıdeğer dinleyen bizden uzaklaşmasın Diye stay video gönderiyoruz onlara Bizimle kalın Radyo Geografika Rock FM burası geliyoruz birazdan <gülüyor> ve evet, saygıdeğer dinleyen söz verdiğimiz gibi karşınızdayız. Burası Türkiye Radyoları'nın biricik dua ve macera kültürü programı. Radyo Geografika. Efendim bize tamamen okunduğumuz gibi yazarak Twitter ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. En güzel iltifatlarınızı ve acımasız eleştirilerinizi bekliyoruz. Bunlardan en azından birini yapınız. Bir de yanımızda memleketin güzide tırmanıcılarından Zorbey Aktuyun var. Zorbey ya boşver radyo geografikayı biz bu adamı nereden buluruz diyen neler vardır. Sana nasıl ulaşıyorlar hocam? Aa ismim soyadım yeterince garip olduğu için hiç, <gülüyor> hiç kimse ulaşamıyor. Yok da rahat ulaşıyor aslında. yani Facebook, Instagram ya da Twitter gibi yerlerden ya da kişisel web sitemden. Aktif olarak kullanıyor musun Twitter'ı? <gülüyor> evet, evet. Nasıl? Kulu... Ya, Twitter çok aktif olarak kullandığımız <gülüyor> söylemeyeyim yalan olur. <gülüyor> Çünkü o kadar entelektüel bir insan değilim. Arjaderis. <gülüyor> Ama <gülüyor> instagram.aktuyn.com Evet, ya da Google'da kime sorsan gösterir diyorsunuz Zorbey Aktuyum'dan kendisine ulaşabilirsiniz ee, Ona kendi tırmanış planlarınız Ya da kaya tırmanışı kariyeriniz Ya da başlamak istiyorsanız bunlarla ilgili evet. Bir şeyler sorabilirsiniz Elinizin altında böyle bir e, kaynak var neticede e, Peki birkaç anons önce e, İzmirlisin, evet, evet. İzmirlisin. Evet, İzmir'de baya <gülüyor> ne <gülüyor> e, Biz bize Seferistan'da sayılırız gari Oralarda biz de gidip geliyoruz gari Oralara <gülüyor> biraz bilirim, evet <gülüyor> ee, şey ya ben gidip gelirken bakıyorum sağda solda. Ee, baya bir İzmir'de o Menderes'ten aşağı inerken, havaalanından gelirken e, Seferisara doğru giderken yanda kaya blokları, kayalıklar bayağı. falan var. İzmir baya zengin. Evet baya zengin. Ee, kaya evet. tırmanışı konusunda. Sen de rota açma konusunda e, memleketin verimli tırmanıcılarından birisin. İzmir'de de başka arkadaşlar da var değil mi? Evet evet. Rota açıyorlar. Genellikle evet. 2-3 kişi beraberiz İzmir'de rota açan hı hı. ve İzmir dediğin gibi çok e, çok kayalık bir yer kaya ve bir de cenneti. çok uygun. Kaya hani Gerçekten mesela ...şimdi başka bir yeri kötülemiş olmayayım da Antalya yazın çok sıcak oluyor. Hı -hı. İşte İstanbul... Kötülemek diye canım yağmuruyor. bu redderlik bilgi neticede Tabii, saygı değer dinleyenin kafasına şekillensin. İzmir'de yazın da tırmanabileceğimiz bir yerler var. İşte Sarıkaya dediğimiz Manisa yolunda. İşte Kaynaklar dediğimiz zaten e, Türkiye'de kültleşmiş bir tırmanış bölgemiz var. Hı -hı. İşte yeni yeni açtığım bazı işte Dereköy dediğimiz Kemal Paşa tarafında yeni yerler var. Daha birçok yeni yer var da hafif hafif yayınlamaya başladığım hani biraz gizli tuttuğum... Hı -hı. Küçük yerler var. Peki bak gizli tuttuğum dedim bir bunu konuşmak isteriz. Neden böyle bir yeri aslında gizli tutmak isteriz bu sorulardan Neden? biri ama şunu sorabilir miyim? Rota açmak dediğimiz şey nedir? bir Şöyle bir açıklar mısın ilk defa duyan dinleyenlerimiz bu, için? Rota açmak dediğim şey bu bir spor tırmanıştan bahsediyorum. İşte duvar tırmanışını bahsettik. Ee, geleneksel tırmanıştan bahsettik. Nasıl açmak... karar veriyorsun spor nereye rota açacağına? Tırmanış. Öncelikle sağlam bir kaya yüzeyi bulmanız gerekiyor Hı -hı. ve hani e, spor turma şöyledir şehre yakındır e, kısadır 50 metreden kısa olur genellikle spor turma hani duvar Hı -hı. gibi orada gecenizi geçirmezsiniz Hı -hı. İne, çıkarsınız inersiniz evinize gidersiniz yola yakın olması tercihen iyidir arabayla ya da ve işte halk ulaşımıyla ulaşılması iyidir bir rota açarken bir bölge yaratırken bunları tercih ederiz ve sağlamlık kayadaki sağlamlık çok önemlidir hani Çaktığın şey çıkmasın. Tut, tırmanırken tuttuğunuz şey elinizde kalmasın. Patlamasın Planlıyor. tabiri caizse. E, peki e, bu saydığın yerler bu özellikleri e, haiz yerler mi? Mesela kaynaklar dedin ki ben de kaynaklara bir kere gitmiştim. Kendi arabamla gitmiştim. Çok yakın bir yere kadar park edilip minicik bir sırt çantasıyla evet. e, duvarın dibine kadar gidebiliyordum. Biraz antrenman yapmıştım. E, biraz bahsetsene bu kriterlere uygun bir yer mi gerçekten Çok, kaynaklar? Kaynaklar Türkiye'deki en güzel en rahat ulaşım yerlerinden bir tanesi çünkü gerçekten halk ulaşımı var Hani hı hı. artık birçok bölgede böyle bir şey yok kaynaklara buca'dan bineceğiniz bir dolmuşla anında kaynaklardasınız hı hı. yürüyerek de 15-20 dakika işte hani söylediğim gibi Kaynaklarda 200-210 tane rota var bu açılmış bu şekilde hazır. Rehber kitabı var yayınlanmış Doğan Polut tarafından. Hı hı. İşte alıp elinize baka baka yani kendi malzeminizle gidip tabii ipinizle, ekspresinizle gidip rahat rahat seçerek tırmanabileceğiniz. Bu rotalar bir birkaç kişi tarafından açılmış rotalar mı? Kaynaklar o kadar e, ulusal bir bölge ki e, çok fazla insan var. Gerçekten 10-15 kişi var işte Öztürk kayıkçıdır, Doğan Polut'tur işte benim notarım var yabancı abilerimizin rotaları var. ...işte Evren Küratörü Muammer Yalçın hı hı, bir sürü İzmir çapında lokal insanların da rotaları var ama ulusal bir bölge hani herkesin imzasını taşıyan bir yer. O yüzden de önemli. Peki ee, ha durun O zaman e, bu kaynaklardan bahsetmişken T 12 yılından hı. 12 yıldan beri düzenlenen de bir festival var. Evet. Yani biz Oraya de arada sırada abi. kulaklarınızı çınlatıyoruz zor bir Radyo Coğrafika'da bu Petzl Rock Trip ee, rotasından bahsederken de kulaklarınızı çınlattık. Bu festival duyurusunda yaptık ama hadi madem komitenin içinde birini yakalamışız bir anlatsana kaynakların önemini memleket için ve o bölge için. Tabii ya kaynakların en güzel özellikle belki Türkiye'nin en güzel tırmanış bölgesi değil gerçekten bir geyikberi bir olimpos çok güzel yerler ya da Datça ya da Alanya hı hı. ama kaynakların en şeyi işte rahat ulaşımı ve şehrin göbeğinde şehrin göbeğinde ve işte 12 yıldır başarılabilen bir e, festivali var düzenli yapılan hı hı. ben son 3-4 yıldır bu organizasyonun içerisindeyim daha çok evren kirazlı bu işleri yapıyor yıllardır e, işte 12, bu 12. 12.si yapılacak 1-3 Mayıs arasında Mayıs ee, Mayıs bir sürü derinler. farklı aktivite var işte bayan erkek çocuklara bu sene özellikle ben bazı rotalar açtım. Onlarda yarışmalar yapılıyor. Hediyeler dağıtıyoruz. Ağaç yaş gene Tabii tabii. Bir yerden aslında 23 Nisan'da hedefimiz yapmak çocuklar için de işte planlar tutmadı güzel olurdu öğretirizde. İşte kamp alanında yapay duvar kuruyoruz. yapay hı hı. Çocuklar önce yapay duvarda başlıyorlar. Orada tırmanmayı denemek isteyenler orada denerler. Sonra kayaya geçiriyoruz. Aynen. Kayı. Peki yani bir tırmanış bölgesini turistik olarak değerlendirirsen nasıl bir değer katıyor o bölgeye? Biraz yorumlar mısın? Çünkü ben dışarıdan baktığımda ...temiz, turistik bir aktivite evet. potansiyeli Aynen. gibi görüyorum. Yani bu doğru mu gerçekten? İç de böyle mi? mi? Doğru. Zaten son dönem çok kullandığımız laflardan bir tanesi... Yani ...Türkiye'nin çok kullandığı alternatif turizm. Yani direkt bu laf, laf kalıbına tam oturan bir şey. Tırmanış bölgesi yaratmak. Çünkü bölgeyi yaratıyorsunuz, rota açıyorsunuz... kimseden bir beklentiniz yok. Yapıyorsunuz, kitabını basıyorsunuz ya da internette yayınlıyorsunuz... ...hop salıyorsunuz dünyaya ve oradan bütün dünyanın değişik yerlerinden... ...insanlar, tırmanıcılar geliyor... Ve bu insanlar geldiklerinde ne yapıyorlar? Bakkaldan alışveriş yapıyorlar. Pansiyonda kalıyorlar. Ya da işte köyden ekmek alıyorlar. Teyzeden gözleme yiyorlar filan. Bu şekilde bölgenin ekonomisine çok büyük katkıda bulmuyorlar. Ve bu gelen e, hani tırnak içinde kullanıyorum müşteri tipi diyeyim. Hani ya da gezgin tipi. Hani çok da böyle aşırı lüks otel talebi olan böyle tabii. bir o, o, o bölgeyi tam ortasına vadinin ortasına 10 katlı Aynen. bir otel inşaatı falan bekleyen bir insan tiplemesine değil. Tabi tabi. Hatta asıl bekledikleri şey bölgenin e, yöresel değil bozulmadan. Olarak, evet, bozulmadan oraya de... uyum sağlamak isteyen insanlar yani. Evet, Doğal ile iç içe olmak isteyen Yani sanki ben bu durumu bir ekonomik denkleme oturttuğumda şöyle bir bir şey görüyorum. Yani aslında e, inanılmaz bir turistik yatırım maliyeti gerektirmeyen, üstelik de doğaya karşı herhangi bir e, hareketi olmayan Aynen. bir ürün bu, bir turistik ürün. Aynen. En bir büyük örneği geyik bayırı. Takip etmişsinizdir. Sev geyik bayırı diye. Maden Ocağı olacaktı geyik bayırı. Ona tırmanıcılar hı -hı. kadar köylüler de karşı çıktı. Çünkü Türkiye'deki en büyük turizm örneği, kaya hani, tırmanışından yapılan turizm örneği geyik bayırıdır. İkincisi de işte kaynaklardır. Ben kaynaklara ...2000 yılında, 2001 yılında gittim. İlk gitmeye başladığımızda Muammer Yalçın keşfetmişti kaynakları. Bir tane köy kahvesi vardı bir ağacın altında. Efsane Çınar, şey, çınar Ağacı vardır. Bir köy kahvesi vardı. Şu an bölgede 2-3 tane yöresel lokanta... ...bir sürü gözleme salonu, pideci, 3 tane kahve. Bunların hepsi tırmanış sayesinde oldu. Ya da doğa yürüyüşü ya da motocross da diyebiliriz. Yani onlar hı hı. yeni başladılar. Ama tamamen bölge bu şekilde kalkındı. Şu an kaynaklarda mesela arazi alamazsınız. Çok... Pahalandı hı hı, hı. Bölgenin ekonomisi tamamen sadece tırmanıştan Ya da doğa sporlarından değişiyor Evet, o zaman saygıdeğerin yani size geçmişteki haberlerimizden verdiğimiz benzer örnekler gibi yani bir festival ya da basit bir e, doğa aktivitesi bir bölgenin kaderini ve oradaki insanların ekonomik e, gelirini nasıl bir damere değiştirebiliyor yani neden memleketin doğasına sahip çıkmalı ve böyle bilinçli ürünlerle e, turizm hareketleri yapmalı sorusunun da belirgin bir cevabı kaynaklar. E, bu arada kaynaklarla ilgili rehber kitap e, önerini de tekrar alabilir miyiz? E, e... Doğan Polut'un Batı Türkiye Tırmanış Rehberi diye bir rehberi var. Kaynaklarda var içinde işte Bursa, Gebze Bilecik bu bölgeleri tek bir kitapla toplayıp yayınladığı bir kitap. Hani alıp Türkiye'nin Batı tarafında rahat rahat elinizi konu sallayarak buraları bulabilirsiniz. Evet. E, sadece gezmeyin, okuyarak gezin. saygı yer yani o halde madem böyle bir şey yaptık e, Kaya Tırmanışı'nın baba isimlerinden birinin Doğan Polut'un kitabı önerisini size ilettik. Radyo coğrafikada babalara saygı Kuşağı var biliyorsunuz. Buyurun size lezzetli, 4 sticks. Reklam. Aç kapa, artema. Aç kapa, artema. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, artema. Aç kapa, kapa, aç, aç kapa, kapa, aç, artema. Aç kapa, kapa, aç, kapa, aç, aç kapa, kapa, aç, artema. Reklam. Akıllı telefonun kendini hayran bırakan ödüllü bir tasarımı, yüksek görüntü kalitesine sahip kamerası, hayatınızın hızına ayak uyduran bir işlemcisi. Gerçek sinema keyfi sunan HD bir ekran olmalı. Akıllı telefon Venüs gibi olmalı. Venüs, Türkiye'nin akıllısı. Ayrıntılı bilgi Vestel.com.tr'de Türkiye Vestel'leniyor, Türkiye Vestel'leniyor. Hep daha fazlasını isteyenlere KFC'den daha fazla çıtır tavuk, daha fazla sos, daha fazla zinger. Yeni double zinger burger. Üstelik buz gibi bir Coca-Cola ile de nefis gider. Duble tavuk, duble lezzet için KFC'ye gel. Afiyet olsun Türkiye. Efsane Uludağ gazozu portakallı. Gazoz olma, efsane ol. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası. Efsane Uludağ gazozu, kabile boyu. Gazoz olma, efsane ol. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta Kolonyası Reklamlar Bitti Radyo coğrafikadasınız bunun farkında mısınız saygıdeğer dinleyen yani, radyolarını yeni açanlar için radyo coğrafika dediysek Yani kendimize radyo kurmadık tabii ki rak FM 94.5 burası Türkiye'nin tek rak radyosu Efendim konuğumuz Zorbey Akduyum'la biz kaptırmışız kendimizi arada şarkı arasında konuşmaya devam etmişiz e, Patron neden bahsediyorduk ya? Kaynaklar tırmanış festivalinden bahsediyorduk Kaynaklar tırmanış festivali ha çocuklar falan dediniz Çocuklar dedik diğer etkinliklerden bahsedeceğiz dedi yaşken eğilir dedik. dedik bence şu anda psikanalizin tam zamanı öyle hayır. mi diyorsun? Hayır hayır ben hazır değilim. Zor Dur, Bey, bunu, öbür saate girelim bununla, bununla bir gün karşı karşıya kalman <gülüyor> gerekiyordu bence senin çocukluğuna inmek için çok uygun of. bir zaman şu anda ee, yani ağaç yaşken eğilir dedik sen e, sabilere yönelik böyle ha, küçücük küçücük duvarlar falan yapıyorsun ki e, gelsinler tırmansınlar diye değil evet, mi? Evet. E, e, sen de bayağı Küçük küçük yaşlarda başladın bu işlere diye duyduk yani, yani biz üniversite kulübü kollarken Üniversite kazanıp da bir dağcılık kulübüne gitmeye çalışırken <gülüyor> Sen pey 10 yıldır tırmanıyordun o yaşlarda değil mi? Kaç yaşında başladın tırmanıştın yaşında başladım evet Aha. Türkiye için de, yani aslında çok ge genç bir yaş değil de Türkiye için evet, Erken evet. 2000 yılında başladım yani Aha. Bir şans bir abimle işte Muammer Yalçın'la Öyle İzmir ortamında öyle şey Boş boş gezerken tanıştığımız bir abim ama ailem de tabii ilgiliydi e, yürüyüş falan beraber bir şeyler etti. Aman evladım dedikleri her şeyi diyoruz biz bizim programın e, jenerinde duydunuz mu? <gülüyor> evet aynı öyle. Ama bizimkiler demedi hani büyük etkisi var tabii hani bir Türk toplumun da ailelerini desteklemesiyle desteklememesi. Aman aynı evladım şey değil. düşersin demediler yürü koçum tırman mı dediler? Ne babam beni düşürdü mesela İki ayak kırdı. <gülüyor> Evet, zamanında o, iki o da küçük şey, karpal kemikleri kırdı Aha. kötü emniyetten. Peki Hı -hı. E, babanla mı tırmanıyordu? Yok ben tırmanacak adamı. Ondan, da, ondan da olmuş zaten. Eşi biliyor olsa. <gülüyor> e, peki yani bu kadar küçük yaştan e, faydasını gördün. O nedenle şu anda yani dünya standartlarında zorlar bir tırmanıcı olma yolunda ilerliyorsun değil mi tevazı kişiliğin çünkü buna itiraz edecektir ee, şu anda aslında... da küçük çocuklarına tırmanmasını sağlamaya çalışıyorsun tabi aslında küçük çocuklar şeyden başladı benim kafamda artık etrafımızdaki abiler benim zamanda yani başladığımda abi dediğim insanların hepsi artık evli çoluklu çocuklu ve bu adamlar hala tırmanıyor hı hı. bu adamların çocukları artık 8-10 yaşındalar e sonra şey düşünmeye başlıyorsun... ...e tamam bu çocukların tırmanma yaşı gelmiş o zaman diyorsun... <gülüyor> ...ve aktiviteleri buna çeviriyorsun... ...yani o zaman istiyorsun ki... ...senin de kardeşlerin tırmansın... ...aslında böyle oldu hani... ...etrafta çok fazla çocuk olmaya başladı... ...bir ben de dayanamadım artık çocuklarla <gülüyor> da dedim ...doğru yani. doğru yaşta ilerleyince... E, ...etrafta pıtır pıtır arkadaşlarım da... E, ...çocuk yapmaya başlıyorlar... ...e bir de eğlenceli bir şey tırmanış ya... ...değil mi? E, Bizim... Soşyal, eğlenceli... ...yani mesela Zor bir röportajında... ...şöyle bir şey okudum ben... Yani ya atıyorum şu anda e, vücut geliştirmek için insanlar kendilerini fitness merkezlerine atıyorlar, tıkıyorlar vesaire. Ama yani Zorbey diyor ki ya hem doğa içinde hem kayaların dibinde temiz havada bol güneşte vücudumuzun her yerini geliştirebileceğimiz eğlenceli sosyal bir aktivite bu böyle bir şey var e, aynen, neden aynen. yapmıyorsunuz bunu ya, bir, bir, bir, küçük bir çocuğu yani bizde e, seyyar bir tırmanış duvarımız vardı ve bunu bazı etkinlikler için kullanırdık e, günde 3000 tane çocuğun bu tır, duvara tırmandığı e, etkinliklere götür 3000 çocuk tırmanıyordu Hiç. günde bir oyuncak şirketi mesela buna sponsor olmuştu e, çocuk için o kadar doğal bir şey ki hani, o duvarı gördüğünde bir tutamakları gördüğünde zaten kendi Kendisi, sen hiçbir şey yapmadan tırmanmaya başlıyor. Yani zannettiğimiz kadar kompleks değil. Çocuklar o kadar doğal düşünüyorlar ki evet. yaratıcılıkları ölmemiş olduğu için henüz. Çok yani e, anneler babalar yani bir şekilde bir çözüm bulun. İstanbul'da da e, kapalı tırmanış e, duvarları var ve orada çocuklara yönelik e, aktiviteler Eğitimler. de yapılıyor. Zaten Google'a tırmanış duvarı, işte indoor climbing falan yazdığınızda bu çocuk programlarında görebiliyorsunuz. Buradan bir defa daha kaynakları bir e, duyuralım. Hangi tarihte evet çocuğunuzu doğayla ve kayayla karşılaştırabilirsiniz. Hemen önümüzdeki gördüm. hafta sonu 1-3 Mayıs tarihleri arasında Buca'ya bağlı kaynaklar bölgesinde İzmir'in bir festival gerçekleşiyor olacak. Çocuklara yönelik de etkinlikler olacak. Minik, mi? minik yapay As. tırmanış duvarlarından başlayıp gerçek kayalara doğru uzanacaklar. Evet efendim ee, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla madem öyle bunu biz bir şişeye koyduk bu mesajı ve şu anda denize atıyoruz İzmir'e kadar gider belki. Polis sting, ha? Mesajına battıl geliyor. Duyuyor musunuz super? <gülüyor> Tabii ki yayındayız. Burası Radyo Geografika Rakafem 94.5'tesiniz. Saygıdeğer dinleyen e, konuğumuz Zorbey e, Akduyun'la böyle heyecanlı bir sohbet e, yapmaya devam ediyoruz. E, bu arada e, tweetlerinizi görüyoruz lakin cevap veremiyoruz çünkü burada bir teknik durum var. Alt elma PR'lere bastım ben işte silmem gereken her şeyleri sildim ama yok bu bilgisayar şu anda adam olmuyor saygıdeğer dinleyen yani tweetler için teşekkür ediyoruz. Zor Bey baya popülersin ha haberin olsun ee, bizim de hitlerimizi arttırdın bizi takibe başlayanlara da sevgilerimizi yolluyoruz. İnşallah şu bilgisayarı adam edersen ben size de bir şeyler gönderebiliyor olacağız. Patron e, neler var şöyle şehirden çıkma yöntemleriyle ilgili bir şeyler önerecek misin bize? Evet radyo coğrafika dinleyin şehirde kalmayın da. Diysek de ona göre bir şeyler yapmak ben lazım. Ben bu haftamı sizi şehirden çıkartmak için ne var ne yok diye bakmaya adadım. Daha filmleri, ve... festivali diyecek misin dilimizde tüy bitti artık onu öğrendiler herhalde ona ya, giderler. Onu, evet <gülüyor> ya artık şehirden çıkamayanlar için onu tabii ki diyeceğiz. Ben hemen yarın şehirden çıkmak istiyorsanız size birkaç e, öneride bulunacağım. Geziyak adresinden aldığım birkaç öneri var. Ee, İzmit'e gidebilirsiniz Buyurun. hemen. Aytepe Beşkayalar'da bir e, doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Geziyak adresinden dediğim gibi bununla ilgili ayrıntıları e, elde edebilirsiniz. Bunun haricinde e, Bursa'ya gidebilirsiniz. Ulubat Gölü Su Uçtu Şelalesi. Su Uçtu Şelalesi. Evet çok şahane <gülüyor> değil mi Su Uçtu nasıl hızlı akıyorsa artık. <gülüyor> Ondan sonra e, hemen Melen'de günübirlik bir rafting turu yapabilirsiniz ee, mesela biraz daha heyecan arıyorsanız. Sezon açıldı tabii. İstanbul'da da en yakın e, rafting yapabileceğin mekan. Ben de ben de bir kere çekime gitmiştim oraya. Hı hı. Onun haricinde e, Bolu iline bağlı ama Sakarya üzerinden ulaşılan çok şahane bir longoz var. Acarlar Longozu. 200 adet kuş türü falan var orada. Hı hı. Oraya nasıl gidiyorum? Oraya da e, şey e, trekking koca ile trekking yazarak onunla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu arada gözlüklü şirin sesinden <gülüyor> ötürü sizden özür dilemek istiyorum birazcık rahatsızım. Hip ee, saçıyorsunuz etrafa. Of maalesef ya. <gülüyor> <gülüyor> ben <bir> şey, <gülüyor> Longoz Longoz ne demek radyo şeyinde sorsam şimdi ayıp olur. Longos ne demek? Yani bu işte e, Bataklığımsı hmm. ama. Değil. Ee, üzerinde bir takım Nilüferler falan filan olan bu bir, bu bir orman tipi aslında Trakya bölgesinde de çok meşhur. Bunlara turlar Düzenleniyor saygıdeğer ya yani Bu arada biz Konuğun soru soranını severiz Gerçekten evet. ki yani program şöyle de olsun İlerlesin değil mi? Teşekkürler Bey. Ee, Yani bu gerçekten o bölgeye Özel ve e, o, o suyu Asla kaybetmemesi gereken Yani oradaki nehir akışının asla azalmaması e, Gereken çok da Hassas e, tabiat ortamları bunlar Ben mesela senin e, Söylediğin mekanda böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hani hep e, diğer trakya daha İstanbul'un evet, batısına mi? doğru bir yerlerde e olurdu. Sakarya, o Bolu, o taraflarda da var. E, o, onu Ve onu bu buradan nasıl bulacaklarını Tekrar hatırlat istersen haberi kapatmadan e, önce. Kocaeli trekking yazarak ulaşabilirsiniz. Acarlar Longuzu trekking. E bu buraya yani bağımsız olarak kendi aracınızla da gitmeniz mümkün tabii ki. Bunun haricinde derseniz ki ya çoluk çocuk şehirden çıkamıyoruz. Hemen yarın Kartal'a gönderebilirim sizi. Kartal'da <gülüyor> Buğday Buğday Derneği'nin... Yerel tohum ve fide dikimi olacak. Çocuklara tohum dikmeyi ondan sonra işte tohumdan fide çıkarmayı kendi meyvelerimizi sebzelerimizi yetiştirmeyi öğretiyor olacaklar. Kartal ekolojik tarım pazarında yine bunu da buğdayın sitesinden öğrenebilirsiniz. Süpersiniz Gelin efendim. daha çok var şehirden çıkarmak tavsiyem de e devam edeyim yapıştır mi? Yapıştırı bir tane daha ya. Hemen devam edeyim o zaman... ...30 Nisan'a kadar başvurabileceğiniz... Maşallah sesinin de güzelliğine... ...1, 2... ...etkinliğim daha var, şaka mı yapıyorsun, dalga mı geçiyorsun... ...hasta sesimle, Hayır, ne ben yapıyorsun... ben partnerimi motive etmeye çalışıyorum evet, şu hadi an... Hadi bakalım çok motiveyim şu anda... <gülüyor> Maltepe sahilinde... Şehir Parkı'nda bir çocuk maratonu düzenleniyor. Haberiniz var mı? Beklediğim haber buydu ya. Ben bunu gördüm. Harika bir şey değil mi? 100 metre uzunluğunda çocuk maratonu oh, evet düzenleniyor. Evet çok tamam tatlı. Ee, Kaç metre diyor. 100 metre <gülüyor> uzunluğunda bizim bir saygıdeğer dinleyenimiz uyardı bu konuda bizi. Kendi çocuğunu götürüyormuş. Ee, yani bence ağaç yaşken eğilir kafasına çok uygun bir şey. Hemen 100 metrelik bir maraton şampiyonu olması için tutun çocuğunuzu elinden götürün. Nerede hocam? E, Numara dağıtımları da ay aman sesim vallahi çok mutluyum. 7-8-9 ıı, ıı, Mayıs'ta numara dağıtımları yapılacak. Neyse 10 Mayıs'ta ıı, kendisi var. Maratonun 30 Nisan'a kadar başvurmanız gerekiyor. 1000 adet kontenjanımız var. Anne baba olarak katılabiliyorsunuz 0-3 yaş arasındaki çocuklar için. Gerçekten e, tabii ki he, Neresi? Maltepe sahilinde. Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği bir şey bu. Maltepe Sahil Şehir Parkı çocuk maratonu. Yazın istanbulcocukmaratonu.com olmalı web siteleri. Efendim saygıdeğer editörümüz çok teşekkür ediyoruz bu bomba gibi sesiniz ve bu bomba gibi haberleriniz için. Ben de size e, babalara saygı kuşağımız çerçevesinde bakın bum bum bum. Bomba gibi editöre bomba gibi bir şarkı. Bum bum bum bum. At all your feet. you home with me. With you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mmm, mm mmm, -hmm, mm -hmm. I love to see you walk. Moving down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that talk like that you're not needed all my feet mm -hmm. how how how how mm -hmm. Whoa! That talk And whisper in my ear Tell me she love me I love that talk That baby talk The nothing ain't dead Right off my feet How, how, how, how Yeah, yeah Now baby Reklam Aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa altema aç kapa kapa aç aç kapa kapa aç aç kapa kapa aç kapa aç aç kapa kapa aç Reklam İhтаки, TürkSEL yurt dışında sizi 4G hızında internetle buluşturuyor. Yurt içinde ve yurt dışında size en hızlı internet teknolojilerini sunuyor. Milyonlarca TürkSEL'li, Türkiye'de de hızlı, dünyada da hızlı. Birlikte, Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası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 Merhaba saygıdeğer dinleyen Radyo Geografika burası saatlerimiz 15.15 15. Rock FM dinlemektesiniz 94.5'tesiniz Radyo Geografika'nın konu. Zor Bey Akduyun ee, Az önce parça arasındaki muhabbetleri Tadından yanmıyor radyo Geografik'in ama siz ne yazık ki Şahit olamıyorsunuz buna biraz biraz Zor Bey Şu şeyden de bahsedelim mi ya Ben de gittiğim için biliyorum çok heyecan Verici dudak uçuklatıcı bir yer evet. Ya Bafa'yı bize anlatsana Yani bu Bafa nasıl ee, Bold Ring'le yani Kısa Kaya'yla anıları bir yer haline geldi Biraz Bafa'yı senden dinleyelim Bu arada bahaneyle Bold Ring'in Kısa Kaya'nın Ne olduğunu da saygıdeğer dinleyelim Yine. anlatalım benim o gün batımı hala evet. e, gözümün önünden gitmez o bafadaki portakal gibi batan güneş gerçekten muazzam o gölün önünde evet, Direkt gölün üstünden batıyor güneş Hadi bize evet. biraz bafa anlat Bafayı anlatsam uzun süre programı bitiririz yani. Valla yani. 45 <gülüyor> dakikamız var abi çok, ben, Bafa benim yani Dünyada bazı yerler gezdim Türkiye'de birçok yer gezdim ama hayatımda en çok sevdiğim yer küçük bir evim var bu arada Hani orada kışları genellikle orada kalıyorum Harika yani bafa sadece tırmanış için değil hani bouldering konusuna gireceğim biraz da uzatıyorum soratmayın. Buyurun buyurun. Ee, sadece kastınız. tırmanış için değil. Milattan önce 8000 yılına ait insan çizimleriyle başlayan bir tarihi var. İşte evet. evet. ya. Evet. Kitabın yani kitabı Kitabın içinde. <gülüyor> yazıyor. <gülüyor> İşte 8000 Biraz. yıl önceden başlayan ilk insan çizimleri, işte Roma şeyleri, Bizans kalıntıları, işte Yunan mitolojisi, işte Zeus'lar, Herkül hikayeleri falan. Hani öyle aynı zamanda işte efsanevi bir yer hani sahilinde Selenes, işte ay tanrıçasının yürümesi, Endimion çobanının Selenese aşık olması falan gibi hani böyle mistik tarafı da çok ağır olan bir yer. Adam ne güzel anlatıyor yahu. <gülüyor> ha? Evet, e, konuşamam ben bu saatte daha uyanamam demişti. Açılıvam <gülüyor> dedim. Benim asıl konuşma saatim gece 11'de 5 arası. Gece 5 arası. O konuda E Baba şimdi... ben sana ne yapayım gece 11'e kadar? Eee <gülüyor> <gülüyor> abi devam et Bafa. Harika Hı, anlasın. Bafa benim için öyle çok özel bir yer. 2003'te ilk defa gittim. Ee, aslında bölgenin tırmanış olarak resmi bir keşfi olduğunu söyleyemem. Ee, çünkü çok büyük bir bölge. Dünyanın en büyük 3. kaya tırmanış yani Bouldering bölgesi. Hı -hı. Ee, Güney Afrika, Hindistan. Ee, sonra burası geliyor. Yüz ölçümü açısından. İnanılmaz büyük bir potansiyel. O yüzden birçok gören insan var. Ama ilk kayıtlı tırmanışlar Mustafa Eren adında bir abim tarafından tırmanılıp kayıt altına alınan hı hı. E, tırmanışlar. Ben de 2003'ten beri gidiyorum. Bu arada şey yapalım <gülüyor> mı? Bouldering pek çok kişinin çünkü bafayı o kadar güzel betimledin ki bu arada. Hani sadece o gölün içine doğru giden restoranda bir balık yemek için bile bence bir hafta evet. sonu çocuğunu evet. çocuğunu alıp gidersin. Ya da işte, yılan balığı meşhur. Ha evet yılan balığı çok meşhur. Hmm. Ee, ya da iki sevgili çok hoş romantik tabii. anlar geçirebilir orada. Evet. Hani tırmanmak durumunda değilsiniz. Yok Bouldering az önce bahsettiğimiz iple tırmanış... Dan da çok büyük farklıklı var. Böyle sanki bana daha özgür, daha hafif bir şeymiş evet. gibi geliyor. Boulder'un ne olduğunu biraz anlatsana bize. Boulder aslında jeolojik bir tabir. O yüzden benim yazdığım e, kitapta da Boulder'i Türkçe'ye çevirmedik. E, Boulder jeolojide kopmuş ayrı duran kaya parçası demek. Kelime anlamı da tam olarak büyük kaya demek zaten evet. baktığında sözde. İşte, yani, jeolojik olarak açıklaması Hı. o yüzden Türkçe'ye çevirmedim. İşte Bouldering de üzerinde yapılan tırmanışa verilen bizi. Şey. Bunlar. Şöyle bir anlatabilirim. Kısa, kısa da dendiği oluyor. Ee, hani Türkçeleştirmek istediklerinde o aktiviteye Aynen. Kısa da diyorlar. Doğru Anladım, değil mi? Şimdi dünyada o kadar abarttılar ki iş kısalıktan çıktı. O yüzden ben Kısa kaya evet, şimdi kullanmak evet. istiyorum. Ben de mesela işte benim en fazla tırmanlıkta şey 8 metreye kadar Bolder yaptım ama 8 metre bir kısa değil yani. Aha, yani aha. Dünyada bunu 15-16 metreye çıkartanlar var. Hani bu ayrı bir tartışma konusu da neyse. Bolder'in kısaca 2 metreden. 7-8 metreye kadar ipsiz serbest altına minder koyduğum kreş pet dediğimiz minderini sırtında taşıyıp koyduğum kayada yapılan bir tırmanış branşı. Bu arada o mindiri e, Bafa'da kiralayan pansiyonlar olduğunu da biliyorum. Evet, evet. Mi? Ya, o mindere sahip olmanız gerekmiyor Çünkü Türkiye'de pıt diye bulunan bir şey bir değil. Şey, Türkiye'de ya yok. kendin ödeteceksin. E, ya da getirteceksin falan pansiyondan Tabii. kiralayabiliyorsunuz. Tabii ben boulder'la tanıştıktan 3-4 yıl sonra crash tanıştım. <gülüyor> Bize böyle yere şey çarşaf falan seriyorduk yani 2003'te. Bu arada ben kitabı karıştırıyorum birazcık. Hı hı. Biraz e, muhabbetinizi balla keseceğim. Çok eğlendim. E, Ön söz kısmında direkt şöyle başlıyor. Aslında senin ağzından mı duysak kendi kelimelerinle evet, daha mı şeker yazmadım. olur ya? Sen <gülüyor> yazmadın evet ama senden bir alıntıyla başlıyor. Şöyle demiş Zor Bey. 2003 yılında bafayı ilk defa gördüğümde gerçekten gözlerim doldu. Tüylerim diken diken oldu. Hayatımda hiç bu kadar kayayı bırak herhangi bir şey bir arada görmemiştim. <gülüyor> Gerçi öyle bir yer ama hani inanılmaz çok çok büyük. Ee, peki o zaman bakın madem öyle yapalım ee, ondan sonra Radyo Geografika da efendim çok konuşuyorlar bilmem ne falan demesinler bize madem Bafa gibi bir yeri bulmaktan bahsettik umarım hepiniz gidip Bafa'yı bulursunuz saygıdeğerliğim yani o kadar güzel bir yer ki size e, Türk Raktaş'ınin baba ve isminden bul beni gönderelim umuyoruz hepiniz aradığınızı bulursunuz <gülüyor> Bafa gibi güzel yerler bulursunuz Yavuz Çetin bul beni. Diyor Geografik Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programında seyrediyorsunuz şu anda. Saygıdeğer dinleyen radyolarını yeni açanlara ne diyelim? Günaydın diyelim. Günümüz aydın olsun. Konu konumuz Zorbey Aktuyun. Ee, Zorbey şeyden devam edelim mi? Kitap rehber kitaplar meselesi bizde Geografik Ajansta hani trekking ve kültürel e, alanlarda bir takım rehber yayınları yapıyoruz. Bayağı zor işler e, biliyoruz. Hani bir türlü para kazanamazsın ama çok emek yoğundur çünkü hata yapmaman gerekir insanlar onu alıp doğaya çıkacaklardır evet, evet. Ee, ufak bir koordinat hatası bile adamın çok saçma bir yere gitmesine sebebiyet verebilir ki siz bunu bir de dikey yüzeylerde kullanılmak üzere yapıyorsunuz. Bu Bafa Gölü, Paulding rehberinden bize biraz bahseder misin? Eldenize sağlık. Bu arada tasarımı, fotoğrafları Aynen. çok emek yoğun işler bunlar. Ya yani Çok hani çok ekipçe yaptığımız bir yani. şey. Kapakta benim ismim yazsa da zaten içeride, tek yani. başına çıkmaz bu Tabii, işler hiçbir zaman. çok iyi fotoğrafçılar var. Hı hı. iyi bir grafik tasarımcı, iyi bir şey. Yani her, <gülüyor> her şeyden iyi insanlarla yaptığımız ortak bir şey aslında. Kitap işte 2003'te bölgeye gitmeye başladım. 10 yıl sonunda kitabı çıkartabildim. Bakın düşünün saygıdeğer yani adam 2003'ten beri e, gidiyor e, 10 yılını veriyor ve kitabı yani hmm. 10 yıllık bir birikim neticesinde yani sonuçta boru değil tabirimi mazur görürseniz <gülüyor> rehber bir kitap hazırlıyorsun. Ya şöyle bir şey de vardı. Bu Türkiye'de çıkan ilk bouldering kitabı Hı -hı. ve hani bazı kavramların Türkçeye çevrilmesi ya da bazı lejant bölümünün oluşturulması falan çok zamanımız aldı. Çünkü yurt aldığım bir kavramı Türkiye Türkçeye ilk çeviren sen oluyorsun ve bu üzerinde biraz hani bende şey yaptı, biraz baskı yaptı. Hı -hı. Stres ve düzgün çevirmeye çalıştım. Türkçede böyle kalacak sonuçta. Tercih ediyorsun sanırım değil mi? Türkçe kelimeleri kullanmaya e Aynen, e alıp da yapıştırmaktansa Tabi hani Türkçeleştirmeye gibi... de çalışıyorsun gördüğüm kadarıyla. Tabii yani niye yapmayalım canım öyle şey. değiliz böyle çok milliyetçi de olduğumu söyleyemem de savunmuyorum. Kendi dilimizin mümkün düzgün kullanalım. Gerçi kapaktana kadar bold ring yazsa da hı hı. anlattığım üzere boldur zaten özel bir isim. O yüzden onu çok çevirmedik. Ama tabii işte çeviriyoruz. Peki ben e, tırmanış bilgisi olmayan biriyim. Ve burada anlatılanlardan Bafa'yı görmek istedim ve Bafa'ya da gittim. Orada ufak ufak deneyebilir miyim? Kayaya dayı dokunabilir miyim? Yani tabii, tabii. önerir misin? Hiç tırmanış bilmeyen biri Bafa'nın güzelliğine kendini kaptırdı. Senin de bu güzel kitabını aldı. E, gidip başlayabilir ve bir şeyler yapabilir mi kendi kendine? Evet aslında diğer branşlardan farklı olarak Bouldering'e direkt... ...daha rahat başlayabilirsin. Sadece bilmen gereken birkaç nokta var hani şey olarak. Nedir onlar? E, derecelere mesela dikkat edersin ki zaten... ...gözünde de anlarsın yani çok zor dereceleri... ...başlangıç seviyesindeki bir adam gidip deneyemez. Onun yerine gidip kitaptaki en düşük dereceli şeyleri... ...rotaları bulup bunları... Deneyebilirsin Hiç Bir, bir düşük dereceli rotalara Aynen. bakıyoruz kitaptan e Peki bir şey satın almam gerekir mi şehirden gitmeden önce? Tabii minimum yani alınması gereken en basit şeyler bir kaya tırmaş ayakkabı friction dediğimiz Aha. çok lazım olur ee, Toz, magnezyum tozu kullanıyoruz O çok aslında çok lazım değil başlangıç için O de. neden? E, Cimnastikler ya da halterle aynı sebeplerden... ...elimiz terledikçe... ...magnezyum tozuna... ...haltercilerini al, böyle evet. alırlar değil mi? Hemen yani hemen tozlar. aynı... ...bisimki sadece biraz daha doğaya uyarlanmış hali... ...daha Hı -hı. az zararlı olsun diye... İşte o toz elinizi terletmesin diye, kayayı daha iyi tutabilirsiniz diye. Onun dışında da minderiniz olsa tabii iyi olur. Çünkü ne olursa olsun yarım metreden bile yere düşmek eğlenceli bir şey değil. Ayak bileği ve topuklarını da korur. mutlaka bir şey olur. Minderinizi de kiralarsanız oradan rahatlıkla gidip en kolay derecelerden fazla yükselmeden kenardan kenardan sağdan ya sağdan Ya peki Boulder'la uğraşmak isteyen biri bedenini nasıl hazırlar? Yani nasıl antrenman yapar? Yani çünkü tahmin ediyorum tamamen naçizane yani yanlışım varsa düzelt lütfen kaslardan ziyade tendonlara yani biraz daha hassas bağ dokulara da yüklenen bir iş tabii. değil mi bu evet. parmaklarda özellikle Parmaklar. Evet, tuttuğumuz yerler küçük. Par parmaklarını tabii. bastırıyorsun ee, peki nasıl korur kendini bir insan böyle bir şeyde aslında çok acele etmeyerek yani tırmanışın diğer branşlardan en büyük farkı e, günün mesela 20 saate alıp bir top sektirebilirsiniz ama 20 saati tırmanamazsınız çünkü hı hı. vücudunuz hani kemikleriniz tendonlarınız buna karşı gelir o yüzden çok hırslı başlamamak yavaş yavaş başlayıp yıllarla beraber arttırmak yani, yani bedeninize iyi davranın diyorsun evet. ki antrenmanda önerdiğimiz şeylerin başında geliyor değil mi? Tabii dinlemek, kendi vücudunuzu ya da ek, ek şeyler yapmak. Ben mesela çok yoga yaptım yıllarca hala biraz biraz yapmaya çalışıyorum. Ben de lafı oraya getirmeye çalışıyordum açıkçası. Hani ek bir şeyler yapıyor musun? Nasıl oluyor bu işler falan diyecektim. Sen bana haber atlattın. Şöyle bir şey yapalım Pardon. mı? Madem bu güzide memleketteki güzide tırmanıcılardan biriyle karşı karşıyayız burada ve onun kitabından bahsediyoruz. Türkçe kaynakların her zaman zengin. Savunan bir radyo programıyız ee, Çok eskilerden Aslında Barış abi Zamanlarından he? Madem böyle baba Türk tırmanıcılarından Konuşuyoruz baba Türk rakçılarından devam edelim Aslında Barış Manço'nun bir parçası Saygıda'yı dinleyen eğri büğrü Kung fu tekrar yapmış Gayet iyi olmuş bileniniz vardır İlk defa çalıyoruz radyo geografikada Buyurun buradan yakın diyorlar ben yolundan geçer mi? Geçer miyim? Yo, coğrafik adasınız. Saygıdeğer yani sözleri dinlediniz mi? Aslında 1981'de Barış Manço'nun hal hal, hal Eğribüğü 45'liğinin bir yüzünü çaldık size. Kung Fu'dan geldi. Güzide genç rock müziği topluluklarımızdan. Kung Fu'dan geldi. Yani şöyle sözlerini tam dinleyemeyenler için üzerinden geçelim diye konuştuk Zor Bey'le. Yani mesela şöyle şeyler vardı bak Zor Bey. Okudun ya az önce. Bana yolun Seç diyorlar bozuk yolu seçer miyim? Eğri eğri doğru doğru. Seçemezsen geç diyorlar. Ben yolumdan geçer miyim? Kimi batı kimi doğu. Kuzey güney hepsi doğru. Kim seçer ki bozuk yolu benim yolum bana doğru. Abi yoga falan dedik ya. Yani 5-6 defa izlediğim bir film var. Bab Aziz. Böyle bir ortak yapım uluslararası bir film. Bir sufi dervişin bir yaşam boyu hikayesini bir filme sığdırmış bir yapım. Çok iyidir. Baba Aziz ya da Baba Aziz diye bulabilirsiniz. Saygıdeğer evet. dinleyen öneriyorum. Müzikleri de muhteşemdir. Orada şöyle bir şeyle açılır film. Dünyadaki ruhlar kadar Tanrı'ya giden yol vardır. Yani şimdi bu Barış Manço abimizi de çalmış iken <gülüyor> bu arada Yavuz Çetin ve Barış Manço'yu da rahmetle e, buradan anıyoruz radyo olarak. Cem Karaca'yı Cem Karaca'yı E o zaman bulayım ben sana bir Cem Karaca'yı kayıtlardan. Peki baba bu yoga meselesinden biraz bahsetsene. Yani bir taraftan ben maratonlar <gülüyor> öncesinde yin yoga yaparak fiziki faydasını gördüm. Evet. Lakin sürekli yapmaya devam ettiğinde gittikçe derinleşen bir pratik yoga. Evet. Sen bir tırmanıcı olarak nasıl e, hayrını görürsün? Bizim bir e, yoga hocamız Seda Hantal e, hocamız yıllardır bana oğlum bak tırmanıyorsunuz gelin size yin yoga yaptırayım Tabii. yin yoga yaptırayım deyip dururdu. Biz bir şekilde şudur budur işte e, geç tanketti başladık ben maratonlarımdan bir ay önce... Yin yoga yaparak gerçekten performansımı sporcu evet. olarak arttırdığımı çok görüyorum. Çok ee, hani ruhsal derinlik meseleleri de ayrı meseleler. Ya sen ne diyorsun? Senden duysun bir de saygıyla dinleyen. Bize çünkü böyle deli deli konuşuyor bu adamlar diyorlar <gülüyor> ama bak konuk da söylüyor sağlık yani adam <gülüyor> Niye bana yoga yapıyor yoga yapıyor adam hadi bakalım Hocam nasıl faydasını <gülüyor> görüyorsun <gülüyor> yoganın? Ya tırmanışa uyarlarsam tırmanış için e, bir kere benim için en önemli şeylerinden bir de faydalarından bir tanesi e, zihin ve beden koordinasyonumu çok mükemmelleştiriyor. Yani hı hı. en büyük şeylerinden biri o. Meditasyon kısımları falan farklı. Ben o işleri daha çok kayada yapıyorum. O yüzden yoganın o kısmına çok önemli Yani tırmanırken meditasyon yapıyorsunuz evet. zaten. Hı hı. ya O benim hani veya herhangi bir şey. Yani bir çömlekçi de o hı hı. çömleğini yaparken meditasyon yapıyordur. Yani o işi oraya şey yapmıyorum tırmanışta yapıyorum. Yogayı yaklaşık 2010 ya da 2009'da falan başladım. Ve faydalarını tırmanışta şöyle gördüm. İşte esneklik, aynı vücut beden koordinasyonu. ...filan gibi faydalarını gördüm. En bari söyleyebileceğim şey... ...ben yıllarca milli takıma çalıştım. 2007'de ilk defa girdim. Ama işte Türkiye şampiyonluğu içinde ...yogaya başladıktan sonra daha doğrusu... ...Türkiye şampiyonu olabildim. İşte hmm. 2007-2008 gibi tarifle tanıtıyorum. Yogaya başladım. 2009-2010... ...Türkiye şampiyonu oldum her konuda. Bu aynı güç, aynı şey. Sadece esneklik ve... E, ...vücut kontrolüyle sağladığım bir şey. Peki yani... nasıl başladın? Bir hocan var mıydı? Yoga hocan? Aslında... <gülüyor> e... İlk bir abimden esinlendim ondan sonra da İstanbul'da yaşıyordum o dönem 4 sene kadar yaşadım. Ee, gelip burada Cihangir Yoga'da başladım. Şimdi de İzmir'de İzmir Yoga'da devam ediyorum. Hı hı. Yani aktif olarak. E, şey yapıyor musun yani sürekli mi? Yani tırmanıştan önce bir seans mı yo, senin için bu yoksa? Yok haftada 1-2 gün sabah kalkıp 1-2 gün yapıyorum ya da derse gitmek benim daha çok işime geliyor. Çünkü hani kendi branşın olmayan konularda biraz öz disiplin zordur insanın. Kalkıp hı, bir yere gitmek aynen. daha iyidir yani Aha. hani tırmanıp kalkıp kendi kendime tırmanabilirim ama... Kalkıp kendi kendine yoga yapmak biraz zorluyor bazen. O yüzden bir dünya gidip ortamın havasına girmek beni daha çok motive ediyor. Ya bu arada ben şöyle bir şey fark ettim. Tabii e, bu işte çok ileri olan saygıdeğer dinleyenler benim gibi bir aceminin, çırağın... E, yani henüz herhangi bir mesafe kat etmemiş birinin yorumlarını ne olur mazur görsünler ama... Ben yoga da e, özel dersin benim maratonlarıma çok... E, katkısı Tabii. olduğunu e, gördüm. İzmir'e çok sık seyahat ediyorum ben de. E, yani İstanbul'da kurup e, derslerine katıldım ama İzmir'de mesela burada bize Ankara ve İzmir'den de dinleyenler var Hı. internet e, üzerinden doğru adresleri de vermeyi e, çalışıyoruz o nedenle bazı yerler için. Sen mesela İzmir yoga'da başlamışsın ben. Karma yoga'da birkaç özel Hı -hı. derse e, katıldım İzmir e, karma yoga'da. E, hani ben de kendimce şöyle düşündüm. O, o hafta 3-4 tane grup dersine gireceğime gerçekten 10 günde bir Hı -hı. E, özel derse girmek. O hocanın o Tabii. pozisyonları duruşları ki atıyorum ben maratoncuyum aslında ya da ben tırmanıcıyım aslında diyorsun. Hocaya ve bir takım pozları ona göre e, sana veriyor yani tamam. o anlamda hani illa bir spor hedefli değil buradan radyo geografika önerisidir saygıde tırmanıcı olabilirsiniz motosikletçi olabilirsiniz 10 saatini ofiste masa başında geçiren Tabii. biri olabilirsiniz şöyle bir yoga denen şeye ucundan bir bulaşmasını herkese önerir radyo genel postür duruş şeyine bile çok büyük faydası var yani hani dediğim gibi bilgisayar başında oturan insan olabilir herhangi bir şey de olabilir düzelten genel postür düzelten bir şey en basitinden e, Vallahi... Tek bir ders bile çok şey yarıyor gerçekten. Evet, Ama bak... mühim olan istikrar tabii ki. Bravo hocam. Burada <gülüyor> miktar değil istikrar önemlidir saygıderdin <gülüyor> yani. Madem böyle hafif böyle e, ruhlarımızın derinliklerine de inen bir e, sohbet yaptı Zorbey bizimle. Zorbeği aktüyumlayız. Radyo Geografik'e deseniz böyle durumlarda her zaman Cansimedi gibi sarıldığımız bir parçamız var bizim. Bilenler bilirler. Leonard Skinner, Simple Man. Şunun bir sözlerini dinleyin. E, bittikten sonra biz de size özetleriz. Pırın efendim buradan yakın. Pırın. Reklam. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç, aç kapa, kapa, aç, aç kapa, kapa, aç, kapa, aç, aç kapa, kapa, aç, arteme. aç, kapa, kapa aç, kapa, kapa aç, aç kapa,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 Altı kıtada 35'in üzerinde ülkede on binlerce koşucu aynı anda koşamayanlar için koşacak. Umurilik felci tedavisi araştırmalarına destek olacak. Wings for Life World Run 3 Mayıs Pazar günü Alanya'da. Detaylı bilgi ve kayıt için wingsforlifeworldrun.com Reklamlar bitti. Radyo Geografika desiniz saygı değer dünyanın. Ee, az önce size Simple Man gönderdik böyle e, biraz duygusallaştığımız ve derin mevzular dönen anlarda can simidi olarak sarıldığımız bir parça demiştik size. Ee, zira bu herhalde naçizane fikrim bir annenin. E, oğluna, çocuğuna verebileceği en güzel öğütleri e, içeren bir şarkı Leonard Skinner adlı güzide çok sevdiğimiz gruba aittir. Mesela aradan e, çekip hemen söyleyiverelim sen neler olduğunu. Ya, basit bir adam ol evladım. Eee... Sevdiğin ve anladığın bir şey haline gel basit bir adam ol yani en azından bunu annen için yap yapamaz mısın ee, gibi öğütler içeriyor ee, çok... çok da hızlı olmaya çalışmaya sakin, sakin sakin yaşa diyor evet sakin ol hayat bu mutlaka belalar gelecektir ama onlar da e, geçeceklerdir bu anne mi diyor? Bunu anne diyor. Çok hoş. Ee, gel tek oğlum otur sana bir şeyler söyleyeceğim diyerek başlıyor bu şarkı. Ee, yani öyle hoş bir şarkıdır ya. Hoş, Bence iyi, iyi bu geldim. şarkıdan çok güzel bir doğum günü hediyesi olur Kanay Ka bu Ya koskocaman adamın doğum günü olurmuş canım Allah Allah. Yani, olur tabi neden olmasın? Teşekkür tabii. ediyorum teşekkür ediyorum birkaç saygı değer dinleyen ve bizi tanıyanlar da çoluk çocuk şu anda radyo başında bizi dinleyen Ufuk ve Seda çifti de birkaç öyle hoş nezaket yapmış ve tanımadığım saygıdeğer e, dinleyenlere de şimdiden e, şu anda dileyen varsa teşekkür ediyorum efendim. iyi ki doğdunuz Şimdi, sayın Aybudak teşekkürler evet. hocam hadi geçelim bu pasla biz, <gülüyor> biz, biz konuğumuzu <gülüyor> dinleyen Pas, pasta e, o zaman tamam pastayı da iptal edeyim <gülüyor> Pas, iptal edelim tamam. pastayı e, teşekkür ediyorum e, hocam hadi konuğumuzu dinlendireceğiz <gülüyor> tamam. demiştik şöyle son şehirden çıkma fikirleriniz vardı evet evet, evet dediğim gibi şehirden sizi çıkartmak için çok uğraştım bu hafta o yüzden Çalıştığım şeylerin Kalan kısımlarından da birazcık bahsedeyim e, gümüşlüğe gönderebilirim sizi mesela nasıl olur neredeymiş Gümüşlük akademisine gönderebilirim bodruma e, 13-23 Mayıs tarihinde ama son katılım şey başvuru tarihi 30 Nisan olduğu için söylüyorum bir permakültür kültür sertifika programı var ama günü Birlik olarak da katılabiliyorsunuz ha, derseniz oraymış. ki ya gümüşlüğe doğru gideyim ama bir etkinliğe de katılayım. bir böyle bir işte kendi kendime bir şeyler yetiştirmeyi öğreneyim artık sürdürğ bir yaşama giriş yapmaya çalışayım derseniz böyle bir etkinlik önerebilirim size. Gümüşlük Akademisi Parmakültür Sertifika Programı. Facebook'a yazarak bunu bulabilirsiniz. Çok radyo coğrafikasınız gerçekten. Onun haricinde Bukla'dan çaldığım bir takım etkinlikler var. Bukla.com'dan. Minik bir Karadeniz turu önerebilirim size. 30 Nisan 3 Mayıs arasında. Karlarda erimeye başladı ama yükseklerde varmış hala ben haber aldım. Ay şöyle ben... bir ay der may der. Mayıs ortası gibi o civarlarda çekimde olacağım. Hı -hı. Onun haricinde de 3 Mayıs'ta Sülüklü Göl diye bir yer varmış haberiniz var mı? Aa, yok hiç duymamıştım neredeymiş? Bu Sakarya taraflarında <gülüyor> yine. <gülüyor> e, Sülüklü Göl'ün rengi turkuaz ve yine böyle çok şahane ormanların içerisinde... Ee, bu bukla turun e, turlarından bir tanesi günübirlik bir şey gidip gelebileceğiniz yine 3 Mayıs'ta önümüzdeki hafta sonu için yani eğer yarın sizi çıkartmayı başaramamış olursam dışarı e, önümüzdeki hafta belki çıkarsınız. O zaman elimden tut hadi gidelim. Haydi gidelim. Hayalet tren. Oo. <gülüyor> Türkiye Radyoları'nın biricik doğa ve macera kültür programı son 100 metreyi koşmakta saygıdeğer dinleyen Türkiye'nin tekrar radyosu 94.5 Bak efendim desiniz ee, efendim eteklerindeki taşları dökmeyen var mı şu anda sevgili konuğum sevgili editörüm Şimdi, kapatıyoruz dükkanı bu, bu, Burası bu hafta, da bir üniversitese yani herkesin yani, Of çok panik yapıyorum ben son 100 metre. girdim Ağaç burası haydi <gülüyor> bir saniye ağaç gölgesi değil güneş, güneş, güneş istiyoruz biz güneş enerjisinden bahsedeceğiz güneş enerjisiyle ilgili bir haber var evet, e, çabuk, çabuk, e, gezegen ajandasından hiç bu hafta söz açmadık en azından memleket ajandası olarak birazcık Düzüne, bahsedeyim dursun. kaç dakika konuştum burada konuk, Onlar? kuma kuşu gibi bekledik estağfurullah <gülüyor> canım A -a. E, çok, çok, çabuk çabuk, çabuk, çabuk. İşte onlar şehirden çıkarma haberiydi gezegen ajandası değildi şimdi memleket haberi vereceğim size Diyarbakır'da bir güneş sant. Güneş santrali açıldı haberiniz var mı bilmiyorum Güneş santrali elektrik e, mi yapıyorlar Evet elektrik üretiyorlar Abi ne kadar sevindirici haberler bunlar. Geçen bir caminin elektrik ihtiyacı muhabbeti varmış. Evet evet o Mersin'dendi. Şimdi Diyarbakır'dan DEDAŞ ve Diyarbakır Belediyesi Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak DEDAŞ bir işbirliğine gitmiş. Hı hı. Ve Sümer Park diye bu sosyal etkinliklerin ve tarımsal etkinliklerin ihtiyacının karşılandığı bir park var Diyarbakır'da. Onun elektriğinin yüzde 85'i şu anda güneş santralinden sağlanıyor hedefleri tamamını sağlamak ve hatta bütün Diyarbakır'ın elektriğini güneş santralinden sağlamak. Vallahi çok bomba haber, haber yani o Diyarbakır karpuzları haybeden o kadar büyük olmuyor, orada kim bilir yılı, yılın Hıksız kaç günü var, ne güneş var kim bilir Diyarbakır'da. Tebrikler umuyoruz, memleketin her bir köşesinden bu tip büyük ölçekli güneş santralleri Kayseri'de haberini alırız. Kayseri'de de varmış, Hı -hı. öyle bir proje. Harika yakaladınız editörümüz. Tebrik ediyoruz. Biz Rica de ederim, işimiz kendi karavanı coğrafika vanında tamamen güneşle yaşayan bir kurum olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz efendim. <gülüyor> ee, peki hocam başka eteğinde taşı kalan dökmeyen zor ve duyun söylemediğiniz bir şey hocam var Hı, mı? Çok bir şey kalmadı sadece yarın en kötü kaynaklaştığında görüşürüz gelmek isteyenler. Görün. Yarın, yarın olmazsa da ya, evet. kaynaklar. kaynaklar orada yani. bir güne Eyvallah <gülüyor> hocam. E, <gülüyor> evet. Konuğumuz Zorbey Akdüyü'nü yarın e, Dağ Filmleri Festivali'nin söyleşisinde e, Atlas Sineması'nda hmm. saat kaçta? Beyoğlu Atlas Sineması'nda saat 17. 17'de. Saat 17'de Zorbey orada hazır ve nazır efendim. Siz e, doğa severler ve e, tırmanış severleri bekliyor evet. olacak. Kapıda gelenleri karşılayacağım. E, evet. Harikasın. <gülüyor> e, smoking giymek gerekiyor mu gelirken? Yok yok. Hiç, <gülüyor> gerek yok. Ben ezilirim. Giy giyip gelirlerse bana katılır. Pekala. Kötü orada Zor Bey'in çok önemli bir tırmanışının da tanıtım filmini de görüyor olacaksınız Türkiye'nin en zor duvarlarından biri olarak geçen Red Moon and a Star tırmanışında tanıtım filmini o söyleşi de izleyebiliyor olacaksınız daha filmleri festivalinde Zor Bey çok koştuk peşinden ama değdi <gülüyor> bomba gibi Sağ bir program olun. oldu ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki buradaydın. Bol bol tırman, gene gel, gene gel. Umarım. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet, tamam. nereden ulaşabileceklerini son olarak hatırlatalım mı? Hadi lütfen harikasın. zorbayaktuyun.com onun adres e, haricinde e, Twitter'dan, Instagram'dan ve hatta Vine'dan ulaşabiliyorlar. Bir takım videolar var ben gördüm. Aa. Gördüm. Var. Bizden kaçmaz Zorbay. Haberin yok <gülüyor> Peki, ha, <gülüyor> ben... 25 Nisan 2015 Cumartesi Radyo geografikası burada biter sevgili dinleyen. Eee Gelecek hafta görüşmek üzere radyo coğrafı dinleyin şehirde kalmayın. kalmayın.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 Kaçış notanızın playlisti olacak Doğa, macera, dünya seyahatleri Motosiklet, surf, kaya tırmanışı Snowboard, longboard, yamaç barıştı, dağcılık Sea kayak, bez jump, triathlon, kaykay, damlay Mountain bike, Of. Oh! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve Daha neler neler Radyo Geografika dinle, şehirde kalma Dikkat Annemizi beraber dinleyeceğiz.